Mmm. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali. ve sahbihi ecma'in Kontrol edilmesi gereken, iyi bir kulluk için disiplin altında tutulmaları gereken organların dördüncüsü kalptir. Al-faslu râbi'u el-kalbu Sımme aleyke Bundan sonra sana gerekiyor bir hıfzıl kalbi ve ıslahihi. Kalbini koruman ve ıslah etmen. Islah düzeltmek manasına diyoruz. Ve husn-i nazar fi Bu konuda iyi bir bakışa sahip olman gerekir. O bezlül mechudi, takatini, enerjini bu konuda harcayacaksın innehu Çünkü A değil hataran bu organların en risklisi o ekseraan en etkilisi o akuha Emran işi en ince olan o aşak kuha düzeltilmesi en Çetin olan budur و اذكر فيه خمسه خمسه usulun sana bu konuda eee 5 ikna edici yöntem göstereceğim. Yalnız burada biz bu Gazali'nin ve diğer ulemanın ikazlarını okurken kalp konusunda sadece ıslah Demediklerini, yani kalbini düzelt demediklerini hefzul kalbi ve ıslahihi dediklerini görüyoruz. Kalbi önce korumak sonra da ufak tefek arızalara karşı ıslah etmek gerekir. Nasıl sağlığı korumadan tedavi diye bir şey söz konusu olmuyor Mümkün olduğu kadar sağlığını insan koruyor. Sonra hasta olunca tedavi oluyor. Kalp biraz sonra anlatacağı geniş kalp dünyasına da bu şekilde bakmak gerekiyor. Yani ne demek istiyoruz? Önce kalbi korumaktır şart olan. E kalp koruması ne, nasıl bir şey? Kalp neyle bozuluyor? Gözün gördükleriyle, midenin. Dolu, dolu olduğu şeylerle, kulağın duyduğu şeylerle, arkadaşla, çevreyle. Önce bu tedbirler alınıyor ki bir kalp ciddiyetimiz olduğu ortaya çıksın. İstediğin düğüne gidiyorsun, istediğin sofraya katılıyorsun, her arkadaşla oturup kalkıyorsun, oturduğun semt öyle, dolaştığın yer öyle, alışveriş yaptığın mağaza başka bir mağaza vesaire. Kullandığın dil, müstehcen dil yazıştığın telefonunda mesela çok basit bir örnek olarak zikredelim. Bir Müslüman cep telefonunu tarayıp başından sonuna kadar onun telefonundaki ismi bulunan arkadaşlara incelendiğinde o arkadaşlarının ortalaması neyse onun kalp durumu odur. Yani o arkadaşlarda sabah namazı kılanların oranı mesela 80 kişi var bir kişinin telefonunda 80 kişi de kaç kişi sabah namazı kılıyor? Kaç kişi tesettürlü? Kaç kişi haramdan uzak duruyor? E bunların ortalaması neyse sen osun. Çünkü kalp oradan etkileniyor. Son 100 girdiği yer internetten, cep telefonundan veya bilgisayarından son 100 yeri inceliyorsun. Girdiğin yerlerin kaçı Allah yolunda, kaçı Sıla-i ilgili Kaçı dedikodu ile ilgili, kaçı boş malayani, magazin ile ilgili. Ne demek malayani? Magazin demek. O ne dedi, bu ne diyecek, o ne yaptı, bu ne yapacakla ilgili. Bunların toplam ortalamasını buldun mu? Sen istediğin kadar hatimindir, istediğin kadar güzel insan ol, sen olsun. Kalbinin meylettiği yön o. Ben Hz. Ebu Bekir'i çok seviyorum, onu andım mı? Gözlerimden yaşlar akıyor. Cep telefonun Ebu Bekir demiyor. Magazin diyor. Dedikodu diyor. Gıybet diyor. İfsat diyor. Sen Ali radıyallahu anh'ı çok seviyorsun. Ayşe anamız anıldı mı gözyaşlarına boğuluyorsun. Bu edebiyatı işin. Edebiyatı. Aslı ne senin cep telefonun? Aslı ne son gittiğin 50 alışveriş merkezi. Nasıl bir alışveriş merkezine gidiyorsun? Komşun bakkaldan halledilebilecek bir işi neden filan yerde saatler harcayarak ve müstehcen belki de caiz olmayacak görüntülerle karşılaşacak yapıyorsun. Madem kalp Müslüman'ın hani bütün bedeni yönlendiren biraz sonra göreceğiz bunu bütün bedenini yönlendiren organıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vücutta bir et parçası var diyor. O neyse vücudunuz odur, sizin akıbetiniz odur. Özet olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu da kalptir buyuruyor. Müslümanın kalbi cep telefonundan okunabilir, ticaretinden okunabilir. Son oturum yaptığı on arkadaşının ortalaması, onun kalbidir. Aksi takdirde kimse kimseyi beraber olmaya zorlamadığına göre sen bir bahanesini bulup şunu soracaktın, bunu edecektim. Şuraya gittik, buraya gittik gibi. Mesela çok basit bir örnek. E, tesettürlü, Allah'tan korkan, yani fitne fesattan korunmak için düğün bile yapmadan evlenen bir Müslüman kadın, caiz olmayacak tarzda bir düğüne gidiyor. Niye gittin sorulduğunda, sen kendin böyle düğün yapmamıştın, buraya niye gittin sorulduğunda cevap hazır, kalp kırmayayım dedim. İşte burada kalpsiz bir insan kalp kırmam der. Sen düğün yapacağın zaman belli bir takva, Kalp salahın vardı fakat hayat seni ya da şeytan seni ezmiş. Şimdi demek ki sen kendi yapamadığın düğününün hasretini yaşıyorsun ki oraya gittin. Düğünden, bakkaldan, telefondan, yemekten, insani ilişkilerden her yerden bu ölçümü yapabiliriz. Evet, şimdi beş temel üzerinden sana bunu izah edeceğim diyor. Nedir derdi? Kalbini koru, kalbini ıslahet, başka türlü durumu iyi değil diyor. Bunu da nasıl izah edecek bize? Beş temel, el aslul evvel, birinci asıl. Kavluhu <gülüyor> Teala, allah Teala'nın şözsüzünü unutma. Ya'lemu kainatel e'yuni ve ma tuhfis Kafir suresinin 19. ayeti. Ya'lemu <gülüyor> Allah. Allah biliyor. Kha'inetel <gülüyor> ayni. Gözün kaçamak yaptığı şeyleri. Gözün kaçamak yaptığı şeyler. Yani direkt bir müstehcenliğe, direkt bir harama bakmıyorsun. Ama böyle bir çaktırmadan bir kovalamaca oluyor. Bu Allah'ın bildiği şey. Huva tuhfis sudur. Göğüslerde gizli olan şeyleri biliyor. Kalple ilgili konuştuğu zaman Müslüman Allah'ın o kalpte olup biten her şeyi bildiğini de bilir. Burada çok mühim bir örnek vereceğim. Rabbim anlamayı bana da bütün dinleyen kardeşlerime de nasip etsin. Bir erkek, bir müstehcen kadın resmine bakabilir mi? Bakmaz tabii. Sormaya da gerek yok. Niye? Kadın kendisini teşhir ediyor. Bakandan da rahatsız olmuyor. Ama Allah yasakladı. Bu Allah'ın haramı. Peki, Müslüman bir sihirbazın sihir gösterisini izleyebilir mi? Youtube'dan. Yani ben katılmıyorum. Zaten erkekler oynuyor bunu. Dolayısıyla ortada bir kadın sihirbaz olsa kadına bakmak haram diyeceğim. İzleyemez. Neden? Çünkü kadına bakmayı haram eden Allah sihirbazlığı da haram etmiştir. E o zaman sihirbazın yaptığı iş helal değil ki onu seyredebilsin bir Müslüman. Başka bir örnek. Kalp ayarlarını konuşuyoruz. Kalbin bir volüm ayarı var. ki Yüzde ayarlı yani böyle sinek vızıltısını bile duyuyor. Kimininki de sıfırlara yakın güm güm diye bir bomba sesi duyulursa onu duyuyor sadece. Mesela bir Müslüman bir faizci bankanın billboardlardaki reklamını okuyabilir mi? Filanca banka size şu kadar ev kredisi veriyor yazısını okuyabilir. Yolda giderken karşısına görür. Öyle kadını da görür zaten. Öyle müstehcen başka bir şey de görür. Ama ona bakmaz o. Gözüne çarptı kayboldu gitti olur. Reklam bankanın olduğunu bildiği halde o reklamın yazısını sonuna kadar okuyabilir mi? Okuyamaz. Niye? E çünkü ortadaki haram gene Allah'ın haramı. Nasıl biz e, kadına bakması haram dedik müstehcen olanı ona e, haram diye bakmıyor. Bakınca resimden yiyecek hali yoktu ona herhalde. Ama Allah'ın haramı seyredilmesi de haram bunun. Aynı şekilde e, sihirbazın gösterisini de seyredemez. Niye? E haram iş haram çünkü. E ben sihir yapmıyorum. Gavur ne yapmış bir bakayım. Öyle de diyemiyorum. Bankanın reklamını da okuyamam. Peki bunların hepsi neyle ilgili? Kalbimizdeki canlılıkla alakalı. Kalp ne kadar aktif, ne kadar Allah sözcüğüyle hareketleniyor bunların ölçüsü bu. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Ayetinden bunu çıkardık Gafir Suresinin 19. ayetinde. Allah gözün kaçamaklarını da biliyor saatlerce izleyip izlemediğini zaten zaten onu yani gözün arasından yarım saniyelik kaçamaklar var o kaçamakları biliyor. O ma tuhfis sudur. Sen göğsünde dalgalandırdığın, göğsünde böyle rengarenk gelip giden şeyler var yani kalpte olup bitenler var. Bunları da Allahu Teala biliyor. Nerede kaldı ki o melanete katılmışsın. Bu müziği dinlemişsin. Bu şarkıyı bestesini sen yapmışsın. Ya yani bu, bunlar zaten depoda bekliyor. O meleklerin yazdığı depoda bekliyor. Ve <gülüyor> kavluhu taala Allahu Teala'nın şu sözü de Ahzab suresinin 51. ayetinde vallahu ya'lemu ma kulubikum Allah kalplerinizdekini biliyor. Ve kavluhu teala, Allah Teala'nın şu sözü Maide suresinin 7. ayeti innehu alimun bi zati's sudur. Göğüslerinizdeki ni bilen Allah'tır o. Bilendir. Kem zekerehu ve kerrerehu ve kerrer zikrehu fi'l-Kur'an. Allah Teala bunu kaç kere zikretti? Kaç kere tekrar etti Kur'an-ı Kerim'de? Neyi? Alimun bizatü sudur manasındaki emirleri. Her şeyi bildiğini Allah'ın. Zaten Allahu Teala'nın isimlerinden biri nedir? Alimdir Allah. Alimun bizatü sudur. Ne demek alim? Her şeyi bilen demek. esma husna. Allahu Teala'nın isimleri ne zaman bizim için değerli? Sindirdiğimiz zaman içimize. Yoksa duvara asıldığı zaman o duvarın bulunduğu ev yanmaz diye bir öğüt yok. Allah alimdir sözü, Allah'ın esma-ı hüsnasından birisi Celle Celaluhu. o sözü Müslüman içine sindirir, polisin olmadığı yerde, kameranın olmadığı yerde, kimsenin ona sormayacağı yerde, hiçbir hesabın gündemde olmayacağı bir yerde, her şey serbest, okyanus gibi onun önünde bomboş bir vadi varken bile Allah onunla olduğunu hatırlar. Çünkü Allah alimdir. Hatta Müslüman içindeki hissiyattan dolayı bile Allah'tan utanır. Bırak yaptığı işlerden dolayı Allah'ın isimlerinden biri alimdir. O alim de bana etki etti diye düşünür. لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَعَ اللّٰهَمِ الْغُيُوبِ خَطِرَةٌ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ El-muamele karşılıklı ilişki demek. عَلَّامُ <gülüyor> الْغُيُوبُ bütün gayıpları en iyi bilen kim? Allah. Allah ile, allâmul güyûb olan Allah ile ilişkide olmak, karşında o sana bakıyor, seni görüyor, sen onun önünde iş yapıyorsun, muamele bu. Bu ilişki, hatıratın, çok büyük tehlikeli, çok ağır bir iştir. فَنْزُرْ مَاذَا يَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ Altını çiziyoruz bu kelimenin. Altını çiziyoruz, masamıza yazıyoruz bunu. Fenzur, bir bak. مَذَا yalemu Biliyor, ne biliyor? Min kalbik'e Senin kalbine ait. Yani Allah, مَذَا yalemu اللّٰهُ demek bu. Allah senin kalbinden neler biliyor, ona bak. Biz genelde Allah yaptığımızı görüyor diyoruz. Gazali bizi buradan alıyor. Allah yaptığını görüyor, bırak bir kenara diyor. Onu zaten melekler de görüyor. Kalbindeki dönüp dolaşan şeylerden neler biliyor Allah? Çünkü kıyamet günü sana senin kalbinde şu şu şu işlerde vardı diyecek. Buna bir dikkat et diyor. Burada tabii ben peşinen muhtemel bir itiraza cevap vereyim şimdi. Hepimiz diyeceğiz ki, e ben kalbimde ne olduğunu kontrol edemiyorum ki, işte aklıma geldi, şöyle oldu, aşk geldi aklıma vesaire. Bunu kimseye inandıramayız biz. Çünkü kalp, gözün gördüklerinin, kulağının duyduklarının, dilinin tattıklarının kölesidir. Kalp kapalı bir kutunun içinde duruyor. Zavalı kalp, göz ona sürekli müstehcen bir şey göndermese, Sürekli başkasının giydiği, giydiği kıyafetlerin reklamını göndermese kalp güzel kıyafet aramaz ki. Kalbe sapıtacağı ya da hidayet bulacağı malzemeleri göz gönderiyor, kulak gönderiyor, dil gönderiyor. Dil mesela baklavayı yiyor. O tadı alıyor. Ondan sonra da kalp o filan barkodlu baklavadan getir diyor. Ya git yok diyorsun uyutmuyor seni aklına getiriyor. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çok basit bir örnek. Genç kardeşlerin bu asrın bir fitnesi olarak e, böyle ulu orta aşık olma, beğenme hastalığına yakalanıyorlar. Yani Allah vermiş kalbime bu sevgiyi ne yapayım ben diyor. Hayat Allah'tan utan. Allah senin kalbine öyle bir şey vermedi. Sana el alemin oğluyla, el alemin kızıyla Annen baban yokken görüşme demişti. Mesajlaşma demişti. Sen bunu yıktın bir defa. Allah rızası için İslam ailesi kurmak için bir bahaneyle bir giriş yaptın. Her şey bitti. O kadarını istiyor şeytan zaten. Küçük bir elektrik kablosuna biraz tut bir yerden yeter diyor. Ondan sonra sen İstanbul'da olduğun halde ta Keban barajından gelen elektriğe bağlıyor seni. Onun için kalp Hepimizin kalbi kapalı bir kutunun içinde duruyor. Görmüyor, etmiyor. Kalbin hiçbir şeyle bağlantısı yok. Ama göz istasyon olarak çalışıyor. Kalbe hep sinyal gönderiyor. Kulak sinyal gönderiyor. Ne demiştik daha önceki bölümlerde? Bir melek sürekli iyilik yap, güzellik yap, iyi adam ol, iyi kadın ol diye mesaj gönderiyor. Bir şeytan da ne yapıyor kalbe sürekli? Boş ver, işine bak diyor. Mümin ne yapıyor? Basiretli mümin, akıllı mümin. Melekten gelen sözleri dinliyor. Cehennemde yanmaktansa kalk sabah namazını kıl kurtul diyor. O melek ona inanıyor. Sonra kılarsın diyor şeytan. Hem iki dakika daha uyu gündüz sağlam namazı kuvvetli kılarsın. Yoksa uyukla uyukla kılarsın diyor. Ona inanıyor beş dakika daha yatıyor. O beş dakika bir daha güneş doğduktan sonraki beş dakika oluyor. Bunun için kalbik yani sanki çok masum gibi insanlar e Allah vermiş. İşte benim kabahatim yok. Evet şu anda kabahatin yok. Çünkü sen bir defa yüzmek için yüzme bilmediğin halde denize ayağını soktun. Ondan sonra dalgalar seni sürükledi zaten. E denize niye gittin? Madem yüzme bilmiyordun, koca dalgaların olduğu denize niye ayağını soktun sen? Bu kendi kendimizi kandırmak gibi bir şey oluyor. El-Aslu-Thâni ikincisi, Neydi? Kalbi korumakla ilgili beş temel üzerinden çalışacağız dedi ya. Kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. İnne te Allah teala la yanzuru ila suvarikum ve ecsadikum ve ebşarikum. Allah sizin görüntünüze, bedenlerinize ve derinize bakmaz. Ve innema yanzuru ila kulubikum ve a'malikum sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Allah'a göstereceğiniz şey yakışıklılığınız, parlaklığınız, derinizin rengi değil. Amelleriniz ve kalplerinizde. Bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Yani zannediyorum Müslüman herkesin, kadın, erkek, genç, ihtiyar bu hadis-i şerif unutmaması gerekiyor. Allah nereye bakıyor? Eğer Allah'a imanın tamsa Allah'ın baktığı yere önemsersin. Allah imanın gel gitliyse insanların baktığı yeri özetlersin, önemlersin sen. Fakal bu izen o halde kalp, muzgü nazarı Rabbül Âlemin, Rabbül Âlemin olan Allah'ın bakma noktasıdır. Fia âjben hayret doğrusu, fia âjben hayret doğrusu, mimmen yehtemu şu adamdan ki ilgileniyor bi vecihi illezi huve mevdi'u nazaril halke yüzü insanların baktığı gördüğü yer olan yüzüyle ilgileniyor Yehtemmu ilgileniyor Ve yağsilihu ve yunazifuhu yüzünü temizliyor kuruluyor minel eqdari velednâsi kirden pislikten yüzünü koruyor ve yüzeyyinu bima emkene elinden geldiği kadar dolgu yapıyor boyuyor yüzünü insanlar ona bakıyor diye. Neden? Li alla yatli'a mahlukun fihi ala Çünkü mahlukattan birisi yani onun gibi bir insan yüzünde bir ayıp görmesin diye. Wa la يهtemu Kalbiyle ilgilenmiyor. Elledihi huwa mawdi'u nazr rabbil alamin. Rabbul alemin'in baktığı yer olan kalbiyle ilgilenmiyor. Fe yutahiru ve yuzayynu ve o kalbini temizleyip süsleyip kokulandırmıyor. Key la yetali'ar rabbu jall zikruhu ala denesin fihim. Ve ki neden e, bunu böyle yapması e, e, böyle yapma yapmasını istiyoruz? Çünkü Rabbi o celle celaluhu onun e, kalbinde bir kir, bir e, pislik Görmesin, ve afetin ve aybin, bir afet, bir bela ve bir ayıp, bir kusur görmesin. Kalbin afeti nedir? E, yalana alışmış kalp, dedikoduya alışmış, hileye alışmış gibi. Bel yuhmiluhu, memluen, bel yuhmiluhu, kalbini ihmal ediyor. Memluen bifadaiha ve akdârin, pislikler ve facialarla dolu kalbini bırakıyor ve kabaiha, ve çirkinlikler. Lev ittala'al halku ala vahid minha. O Allah'ın görmesinde, kalbinde görmesinde sakınca olmadığı çirkinliklerden bir tanesini insanlar görse ruhu <gülüyor> Onu bırakıp gidecekler. Yüzüne yansısa o kalbindekiler insanlar bırakıp gidecekler onu. Ve tebarruu minhu ve taraduhu. Bizden uzaktır diyecekler, onu kovacaklar. Allah'ın yardım etmesi gereken büyük bir sorun bu. İnsanların Allah'ın baktığına değil de başka insanların baktığına önem vermeleri. El aslü selisi üçüncü esas Ennel kalbe kalp melikun muta'un Sözü dinlenen bir kral gibidir. Ve ra'isun muttebe'un peşinden gidilen bir liderdir. وَالْاَعْضَاءُ كُلُّهَا تَبَعُنْ لَهُ Bütün organlar kalbe bağlıdır. Fiziki olarak da böyle değil mi? Kalpten kan pompalanıyor. Manevi olarak da böyle. Yani hadisine buyuruyordu, kalp sağlam olursa, insanın bedeni de sağlam olur. Feda صَلُحَا الْمَتْبُعُ saluha التَّابِعُ Lider. Elmetbu'u lider demek. Lider sağlam olursa, e tabi o liderin peşinden giden de sağlam olur. Vadesse kamil meleği, kral dediğimiz düzgün yolda olursa istekahmetir raiyeti, vatandaşlar da e, düzgün olurlar. Yübeğinü deli ke bunu açıklıyor. Ma rüviyya anîn sallallahu aleyhi ve sallam'a, "Annu kâl." Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'dan ribaate ilan söz açıklıyor "Inna fil jasad mudrata." Cesette yani bedende bir et parçası vardır. İzâ saluhat o düzgün olursa saluhal cesedü küllühü cesedin hepsi düzgün olur. Ve fesedet fesedel cesedü küllühü o bozuk olduğu zaman bedenin tamamı bozuk olur. Ela biliniz ki vahiyyel kalbo. o dediğimiz şey kalptir. Ve idâ kâne salahul kulli fi dâlike madem ki Herkesin iyi olması buna bağlıdır vacibe sarful inayet ileyhi. El inayet ilgilenmek, alaka demek. O zaman kalple ilgilenmek vacip oldu demektir. El aslu rabiu. dördüncü esas. En kalbe kalp. khizanatu kulli cevherin nefisin lil abdi. Cevher Türkçe'de mücevher diyoruz ya, mücevher gibi bir kelime. Bütün de, kula ait ne kadar değerli şey varsa deposu kalptir. İman nerede? Kalpte. Allah sevgisi nerede? Kalpte. Cennet özlemi nerede? Kalpte. Sadakat, vefa gibi duygular nerede? Kalpte. Bütün iyi şeylerin deposu kalptir. Ve ve kulli meyvenin risk taşıyan bütün anlamlar kalpte doludur. Evveluha el Birincisi akıl. Bu hazine dediğimiz şey hazinede bulun. Ve ejelluha bunların en değerlisi de ma'rifatullahi teala. Allah'ım bilmektir. Allah'ı bildim insan nere koyuyor bunu kalbine koyuyor. Elletihiye Allah bilgisi Sebebu saadetid darayn Darayn kelimesi İslami eserlerimizin tamamında çokça çok kullanılan bir ifadedir Eddaru yurt demek Eddareyni iki yurt demek İki yurt nedir mümin için dünya ve ahiret Sebebu saadetid darayn Dünya ve ahiretin mutluluk sebebidir Hangisi? Allahutaala ibil Mek. Sonra el basair. sonra el basair, basiretler. Elleti biha ettekaddumu ilerlemek ancak o basiretle oluyor. Vel <gülüyor> vicahatu indallahi azza ve cel. Allahutaala ila eee Allahutaala'ya karşı yönelmekle ilgili ne varsa hepsi o kalptedir. Basair Basiret kelimesinin cemisidir. Basiret hadis-i şerif ne buyuru? Veya ayet-i celilede geçiyor. basiret üzere. Basiret üzere bulunmak söz ediliyor. Basiret müminin kalbinde gözüyle görüyor gibi manevi gör, görüşü sağlayan nur demektir. Filan zatın basireti yüksek. Ne demek basireti yüksek? Bir insanın gözüyle gördüğü şeyi o düşünerek anlıyor. Derin görüş ruhunda var adamın. Buna basiret diyoruz. Türkçede de kullanılan bir kelime çok basiretsiz bir adam. Yani ilerisini göremiyor. Sadece gözüne çarpanı görüyor demek. Basireti unutmuyoruz. İnşallah tekrar geldiğinde üzerinde duracağız. Evet. Tüm men niyetul khalisatu fittaat. Sonra niyet itaat yani ibadetle ilgili şeylerdeki iyi niyetler, halis niyetler de kalpte oluyor. Elleti bir ayete allahu sevabul ebed. Yani ebedi sevap kazanmak cennete gireceğin sevapları kazanmak ibadetler oluyor. İbadette niyetle ortaya çıkıyor. O niyetin merkezi de kalp. Hala neyi konuşuyoruz? Kalp mücevverlerin deposudur diyor. Mücevverleri sayıyor şimdi. Summe en vaul çeşitli ilimler ve <gülüyor> ve hikmetli işler elletihiye şereful abdi kulun şerefidir bunlar. Alim, hakim adam. Bunlar da nerede? E kalpte hep ve sairul akhlaqish şerifati büyük ahlak üstün ahlak da kalpte oluyor Ve hasâril hamîdati övülecek karakterler elleti biha tafâdulur ricâl adamlık karakteri ölçüleri bunlar hepsi kalpte bulunuyor âlâme fasalna ve şerahna fi kitâbi esrâr muâmalâtid dîn Esrar-ı din ı Dîn isimli kitapta bunları genişçe açıklamıştım ben diyor. Rahmetullahi Aleyh. Ve hakkı limisli hadil hizaneti. Böyle bir depo gerekir ki en tuhfaza ve tusane anil ednasi vel afat. Pisliklerden ve belalardan muhafaza edilmesi, korunması gerekir. Böyle bir deponun, bu kadar güçlü kaynağın bulunduğu bir deponun لِأَلَّا <gülüyor> يَلْحَقَةَ Gelmesin, bulaşmasın. Tilkel الْجَوَاهِرَ الْعَز۪يزَ denesün. Yani buna bir pislik bulaşmasın. Çok değerli bu. وَلَا يَصْفَرَ بِهَا وَالْعِيَاظُ بِاللّٰهِ عَدُوّن Allah muhafaza buyursun. Düşmanın eline geçer yoksa. Kimi kastediyor kalp ve düşman deyince şeytanı kastediyor. Şeytanın eline geçmesin. Burada Arapça bir kelime ya da kavram öğrenmiş olalım. El billah billah Türkçede Allah korusun. Allah söneriz. İfadesinin tam karşılığıdır. Yani Allah korumadıkça kul bir şeyden korunamayacağına göre bu korumanın duası böyle yapılır. El billah Allah muhafaza buyursun. El asdul hamisu. 5. prensibimiz Ennî ben teemmeltu Kalbi kalbimi düşündüm, fevecettü lehu khamsete leyset li min e'adâ ibni oğlunun başka organında bulunmayan beş özellik buldum kalpte diyor. Zaten bakın beş esastı, beşin beşincisine bir paragraf daha açtı ya da şemayı böyle buyutuyoruz. أحدها يعني قلبه 5 şey buldum ki başka organlarda yok o. Bunların birincisi ennel adu ve kasidun iley düşman hep onu istiyor. Düşmanın gözü orada. Mukbilun aleyh ona yöneliyor, mulazimun lev peşinden gidiyor. Fe innes şeytane jasimun, jasimun qaimun ala kalbi ibni adem el-ayser. Şeytan Adem oğlunun Soldaki kalbinin ya yani az sol tarafa yakın duruyor ya kalp o soldaki kalbinin üstünde bekliyor böyle üstünde bekliyor. Fa Menzilul menzilül ilhami wal vesveseti çünkü kalp ilham ve vesvesenin merkezidir. Hatırlarsanız ilham neydi bir melek geliyordu aman Allah'tan kork aman iyi yap diyordu ona ilham diyorduk vesvese niye diyorduk geliyor şeytan ah Eh, vah boş ver etme atma tutma boş işler lakırdılar şunu temizle şunu yap bunu et koş bir daha gel o sana ne dedi niye dedi bunlar da şeytanın vesvesesi melek ne diyor Allah'tan kork cenneti unutma Allah'ın cemalini unutma peygamberi unutma ashab-ı kiramı unutma diyor. bir ilham kaynağı var bir de vesvese kaynağı var iki taraftan akıyor kalbe doğru şeytan ne yapıyor hemen orada bekliyor Kalbin başında bekliyor. Meleğin sözü bitmeden bir vesvese sokuyor. Bir daha sokuyor, bir daha sokuyor. Melek bir diyorsa iki söylemeye çalışıyor. Yekra'ani ebeden bidde'aveteyniki lahuma el meleku ve şeytan. Bu sonsuza kadar böyle devam ediyor. Ebedi olarak böyle devam ediyor. Bir melek, bir şeytan. Bir melek, bir şeytan. Aklı da insanın, beyni de melain sözüne şeytanın sözüne bunu anladığı için beladan kurtuluyor. Ve sani'nin yani beş özellik buldum kalpte diyor. Başka organda yok. İkincisi enne şule lehu ekser. Kalbin işi çok. Hakikaten fiziki olarak da böyle. Elini uyurken çalıştırmıyorsun. Elin boşta duruyor. Göz kapanıyor. Kalp çalışıyor, kan pompalıyor. Kalbin işi çok. Dilin la ilahe illallah derken de ona kan pompalıyor. Düşünce pompalıyor. Susup Kur'an dinlerken de yine kalp çalışıyor. Bu arada dil dinleniyor ama. Kalp 24 saat çalışıyor. Hiçbir organ 24 saat çalışmıyor insanda. Maddi olarak da, manevi olarak da. وَشْاَنَّ الشُّغْلَ لَهُ اَكْسَرَ Onun işi daha fazla. فَاِنَّ الْهَوَا وَالْعَقْلَ كِلَاهُمَا فِيهِ Akılda, Zevkte, de kalptedir. Fa mu'tarikul askereyn. İki ordunun savaş noktası kalptir. Hangi ordu bunlar? Melek ordusu, şeytan ordusu. Elheva ve cunudi, arzular ve arzunun askerleri, cunud asker. Ve'l ve akıl ve askerleri. Fa ebeden kesinlikle sonsuza kadar beyne teharu bihima ve ve o ikisinin savaşı, sürtüşmesi, çelişkisi arasında kalacak. Kalp, meleğin ve şeytanın. Ve <gülüyor> hakkali böyle bir sınır kapısı, savaşta sınır kapısı en yuhrasa ve yuhassane ve la muhakkak korunmalıdır, beklenmelidir, ihmal edilmemelidir. Ve <gülüyor> üçüncüsü en la awariz lahu eksar. Hava daha önce kullandığımız bir kelime oldu. Sonradan ortaya çıkan sorunlar demek. Kalbin sorunları daha fazla. Feinal kawatra lehu kessi hem ok yağmuruna tutulur gibi bir saldırı altındadır. La tazalutakafiihi vakel matari. Bir yağmur yağarken damlacıklar düştüğü gibi duygular, meleğin o duyguları, şeytanın vesveseleri yağıyor. Kalbe sürekli yağıyor. La tazalu la anhu hiç kesilmeden gece gündüz yağmur yağıyor gibi geliyor onlar wala ala dursun bu saldırılar kalbe demekle durmuyor Veleyse laysa huwa bi menzilati al-ayn allati bayna iki kaş arasında göz Kapağı olan bir organ değil ki bu. Kapatıyorsun gözünün kapağını, görmüyor, rahat ediyor. Kalbin bir yerini kapatıp şartlerini durduramıyorsun. O fi muzgun halin, oleyin muslimin fetükfa rüyete. Yani ya da mesela karanlıkta göz görmediği için rahat ediyor. Yalnız bir yerde. Denize bakınca kimseyi göremiyorsun. Sadece dalgaları görüyorsun. Kalp böyle bir şey değil. اَوِلْ elledi اَلَّذ۪يهُ وَرَاءَ beyin. İki engelin arkasında duran dil gibi de değil. Ee, i̇ki engelin arkası ne? İki duda dudak var, dişler var. Dil dışarı çıkıp bir şey söyleyemesi için dişleri aşması lazım. Dudakları aşması lazım. Kalbin böyle bir... E, kapısında bekçi de yok. Ve ente el kadir ve teskini. Dili durdurabilirsin. Susturabilirsin. Dudağını açmayınca dil bir şeye eremez. Kalpte böyle bir şey yok. Belil kalbu garadun lil khawatir. Kalp saldırıların daha altındadır. La tektu ala ve tahaffuz anha bihad. Hiçbir türlü onu savunamazsın. Ve lahiye tanku anke biwaqt Hiçbir zaman bitmeyecek bu. Sunetten fusu musaratun ila itibâ ila itibâya, sunmen nefsü ve nefis nefis musaratun koşuyor ila nefis nefiste o kalbe gelen şeytan ves peşinde koşuyor bir de bir de senin içeride de bir casus var demiştik. Fakat tekrar burada hatırlatıyorum. Ya Rabbi ne kadar tehlikeliymiş bu kalp. Bu biz nasıl bunu baş edelim? Yok öyle. Bütün malzemeleri kalp nereden toplamıştı? Gözden, kulaktan, dilden, elden. Yatak pamuk olsun. Niye düşünür kalp? Niye sert yatakta yatmak istemez? Çünkü duyu organlarımızdan temas yapan derimiz pamuğun rahatlığını gördü. Kalp onu stokladı. Böyle rahat bir şey var dedi. Tahtanın üstüne yatınca kalk buradan. Burası rahatsız ed ediyor beni diyor kalp. Kalbe önce verdiğimiz bilgiler çok zor. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Müşriktiler. Alkolden, zinadan, kumardan, cinayetten kaba bir dosyaları vardı. Bu adamlar kalpleri bu rezaletlerle dolu muydu? Doluydu hiç tartışılacak bir şey yok. Nasıl melek oldular? ha şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne geldiklerinde annelerinden doğduğu gün gibi rektefe ettiler kendilerini. Sıfırladılar kalplerini. Yeni bir kalple çıkınca da o eski saldırılar olmadı. Bir nevi kalp ameliyatı oldu. Şu vakıf mı, bu tarikat mı, bu kitabı mı oksam daha iyi olur diye Müslümanlık beğenen bir karakterle gitmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne. Ölmeye gittiler adeta. Kalplerinin geçmişini öldürdüler. Yeni bir kalp onlara pompaladı sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir cerrahi işlenmiş gibi tertemiz ondan sonra yaşadılar. Çünkü Müslümanlığı şöyle lütfedip Müslüman oldu denen bir Müslümanlık değildi. Öldü dirildi. Şeklinde olduğu için hayat buldular. Bugün bizim tövbe ettiğimiz zaman mesela bir aşk olayından, bir hırsızlıktan, Allah'ın haram ettiği bir şeyden tövbe ettiğimiz zaman, tövbenin en büyük şartı nedir? Geçmişi sıfırlamak, geçmişe pişman olmamak, tekrar yapmamaya karar ver. Bu üç şeyi yaptığın zaman kalp o eski saldırıları imha ediyor. Sıfırlıyor. Ondan sonra hırsız bir adam bile olsa evliyaullah'tan oluyor. Geçmişe bağlı ama hem tövbe ettim fakat bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Ha, sen tövbe kelimesini basit bir karalama zannettin. Çıkardın kalemi buraya tövbe ediyorum tamam mı diye yazdın. Tövbe lafla tövbe kim kim kime inandıracak? Tam tövbe ettiğin zaman sıfırlıyorsun zaten her şey. E ben sıfırla dedim kalbim bir türlü sıfırlamıyor. Sen o hikayeyi kendine anlat. Melekler ne yalan dinledi böyle bu dünyada. İnanmazlar bütün şeylere. Hem tövbe edeceksin, hem aşkın devam edecek, hem kumardan hissen devam edecek, hem faizle ilişkilerinde hiçbir arızı olmayacak. O tövbe edeceksin, tövbe edeceksin. Bu Hristiyanlıkta olur. Papaza verirsin 5 altın gümüş seni affettiğini söyler. Cehenneme ikiniz de girince görürsünüz. Nasıl oluyor? Tövbe. Evet. Ve imtinaun an Bunu önlemek fi mecudit taqate emrun şedidun ve mihnetun Çok büyük bir enerji ister ve çok büyük bir gayret ister. Büyük bir imtihan bu. Ve râbi'u, dördüncüsü, enne ilâcehu aleyke asirun kalbin tedavisi kolay bir şey değil, zordur. İzhu ve gaybun anki. Gaybun anke, senin elinde değil demek. Çıkarıp kalbini, mesela insan, kulağım kötülük duymasın diye, kulağını pamuk doldursa hakikaten kurtulur. Her yalan konuştukça, Ağzına acı biber sürersin. 5-10 gün sonra hani çocuklara memeyi bıraktırıyor ya anneleri acı biber. Yani bir, bir yolla hallolur. Kalp gaybunu ank. Elinle müdahale edip ayarlayamıyorsun kalbi. Felah tekadu teş'uru hatta tadbu fihi afetun. Genelde sen anlamadan bir afet giriyor kalbe zaten. Ve ve tahdus lehu halatun değişik bir pozisyona geliyor. Fe tahtaju ila an tab'at an zalika etmel çok iyi inceleyen birisi olman lazım. Bitulil ceh. Sonuna kadar gayret ederek. O dakikan nazar. Çok ince bakacaksın. Ve kesretir riyavati. Çok riyaze yapacaksın. Burada içine girmeyeceğiz ama riyazah ve riyazat tasavvuf ilminde bir işin adıdır. O iş nedir? Yani mesela... Bu bütün hallerden kurtulmak için bir dağa çekiliyor. 20 gün insanlarla görüşmüyor. Bu bir riyazat çeşididir. Ne yapıyor mesela? E, yemek terbiyesi veriyor kendine. Biz buna diyet diyoruz şimdi. İşte umumen e, bilhassa Osmanlılar, Selçuklar'da çilehaneler diye yerler var. Orada günde bir zeytin işte yarım tas çorba içiyor, öyle yaşıyor. Buna riyazat deniyor. Yani nefsi fiziksel bir denetim altına alma. Tabii e, şimdi Müslümanlar itikafa giriyorlar cep telefonlarında, yanlarında. Buna ben spor anlamında riyazat diyorum. Spor yapıyor, itikaf sporu. Ya dünyadan elini eteni çekmeyecektin. Mesela itikaf nedir? Kabir provası yapmaktır. Hayatla bir ilgin kalmıyor. Kabirdeymişin gibi mescitte kalıyorsun. Beyefendi telefonunu da kabre götürüyor. Bu ne oluyor? Çağdaş işte bir şeyler yapıyoruz. Riyazatı böyle hızlıca geçmiş olayım. Beşincisi. Neyin beşincisi? Önce dedi ki kalbi beş noktada sana anlatacağım. Beşincide dedi ki kalbin farklılıkları var. Beşin beşincisi. أن الآفات إليه آفات إلي اسرع. Çok hızlı belayı görür. Yani çok çabuk hastalanır. Fa ile inkilabi akrab dönüşüm, inkılap dönüşüm demek. İnkilaba daha yakın durumdadır. Falakat kıyle denmiştir ki innel kalbe esra inkilaban min el kıdr fi galyanha. Kıdr tencere demek. Tencerede bir şey kaynadığı zaman Mesela diyelim ki tencereye işte fasulye koyduk. O fokur fokur fokur fokur kaynıyor. Fasulyeler oraya sıçrıyor. Böyle içinde böyle kıyamet kopuyor tencerenin. Kalp bundan da daha hareketlidir demişlerdir. Sümme in zellel kalbu vel iyâzu billah Zelle, e, şimdi elime bakın. Zelle böyle duruyor elim. Bu hareket zelle. Kaydı demek. Zelle böyle kaydı. Fe inzalla'l kalbu kalp kayarsa vel iazu billah Allah muhafaza buyursun. Fe zalalun fe Onun kayması çok tehlikeli. Ve vukuuhu as'abu ve afza'. O bir yere düştü, Vaka'a düştü. Vukuuhu düşmesi daha çetin bir şey, daha vahşi, ağır bir şey olur. Ednahu en azı. Yani kalp Kaydığı zaman en az başa gelecek şey Kasvetun", katılık Ve kalp kaydı dedik ya hani gözden aldığı sinyalden, kulaktan aldığı sinyalden bir şeyden dolayı kalp kaydı dedik ya bunun en düşüğü bir kalp katılığıdır. Kalp katılığı bir hastalık çeşidi nedir? Yani Ömer radıyallahu anh'ı kalp krizi geçirten ayetler senin elinde okunuyor, kaşınıyorsun. Yakın akrabanı gömüyorsun, şenlik bayram gibi sanki. Ayetler okunuyor, Allah'ın adı anılıyor, kıpırdamıyorsun. Kalp katılaşıyor. Yetim çocuk görüyorsun, kim öldürdü bunun babasını ya, nereden çıktı başımıza bela bu diyorsun. Dul kadına acımıyorsun, kendi çocuğuna acımıyorsun, eşine merhamet, katılık diye bir derdi oluyor o tiplerin mesela para ya da yazlık ya da gezmek bir şeye takılıyor kendi o zevkinden başka bir şey düşünmüyor evet en düşüğü kasvettir ve meylun ila gayrillahi subhanahu ve taala Allah'tan başkasına kaymaktır yönü Allah'tan başkasına kayıyor en düşüğü budur ve <gülüyor> muntehâhu Sonucu ise, sonuncusu ise, khatm ve nakiratullah Teala. Allah tarafından önü kapatılmış olmak, Allah tarafından reddedilmiş olmaktır. Kalp kaydığı zaman. Ama tesmiğe kovulu Şu sözünü Allah'ın dinlemiyor musun? Ebe. Vastekbara, Min minel kafirin, Bakara suresinin 34. ayeti. Ebe, Ebe, yüz çevirdi. Kim? İblis. Allah ona secde ettiğince yüz çevirdi. Vastekbara, kibirlendi. Vakane minel kafirin ve kafirlerden oldu. Katil oldu, bitti işi. Burada İblisin adeta kalbindeki o kibir, kalp afetlerinden birisiye kibir. O bir kaymaya sebep oldu. Ya ben buna niye secde edeceğim dedi. O bir kaymaydı işte. Bir anlık itiraz. O kayma sonunda وَكَانَ مِنَ kafirin onu kıpkızıl kafirlerden yaptı. Bile bile helak oldu. فَكَانَ الْكِبْرُ kalbiyi. Onun kalbinde kibir vardı. Fehm elihü al iba'i it iba itiraz ebanın iba mazdarı Burada onu itiraza sürükledi ve küfüri bir zahiri böylece dışından bir küfür yani kafir olmak ortaya çıktı Emet duyma o kâlehu Teâlâ Allah Teâlanın şu sözünü dinlemiyor musun? Yani ne demek Allah Teala'nın şu sözünü duymuyor musun? Bak bu ayetten ibret var ha. Demek. Ve, olasılıkla bu da birazcık daha öyle bir şey. Bu da bir böyle hafif açayım anlaşılması kolay olsun bir şey. Bu denen bir adam var Bu ayet ondan bahsediyor uzun bir ayet ama isterseniz ibret için tefsirden bunu bir okuyunuz hele hele Medrese görenler, imam hatipsisi görenler, ilahiyat görenler, bir yerde imam olanlar, müezzin olanlar, benim yaptığım gibi bu dersi yapanlar, ben, hepimiz bu ayeti birkaç kere okumalıyız tefsiriyle beraber. <Sessizlik> Bel'am bin ba Ba'ura Musa Aleyhisselam zamanında ya da İsrailoğullarının peygamberlerinin birisinin zamanında, daha doğru ifade olsun yaşayan birisi, keramet üstüne kerametleri görülen, büyük ilimler sahibi birisi. Bu a'teynahu min Allah buyuruyor. Bu ayette. Bu a'teynahu min Ayetlerimizden verdik ona. Kullara ayet ne veriliyor? Mucize peygambere veriliyor. Keramet veli zatlara veriliyor. Demek ki böyle kerametleri olan birisi. Farklı rivayetler var. Yani dua edermiş de işte güneş tutulsun diye bu bu düzeyde yani büyük işte bizim evliya Allah dediğimiz birisi bir e, yanlışında ısrar etti. Allahu Teala biz ona ayetlerimizi verdik. Bu ayetine amin ayetinin fensaleha minha. O bizim verdiğimiz kerametleri, ihsanları bıraktı, sıyrıldı, gitti. Feat ma'u şeytan. Şeytan onu hemen yakaladı. Aslında şeytan ona bir şey demiyordu. Sadece hani kaimun alâ kalbi demişti ya kalbinin başında bekliyor. Kalbinin başında bekliyor. Bir gafletini yakaladı bunun. O gafletinde tak saldırdı. kırtlağını sıktı. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Ve helak olanlardan oldu gitti. Biz evliya diye bildiğimiz nice insanın Önünde bekleyen felakettir bu. Felakettir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh ile ilgili menkib'e bu anlatılır. Böyle ayet hadis değil Ahmet bin Hanbel hadis demek. Ama bu hadis değil. Son nefeslerinde can çekişiyor. O arada yok, yok, yok diye sesler çıkıyor ondan. Hafif düzelince oğlu Salih yanına yanaşmış baba demiş. İki de bir yok yok diyorsun. Kime diyorsun bu sözü? Birini mi görüyorsun? O da böyle son nefeslerinde yavrum demiş. İblis geldi dedi ki: "Ahmet, benden kurtuldun imanla gidiyorsun." dedi bana diyor. İblis. Ben de dedim ki: "Henüz değil son nefesimi bitirmedim." Öyle değil dedim ona diyor. Dese ki tamam gördün mü nasıl mağlup ettim seni? Bu onun mağlubiyeti olacak. Çünkü savaş bir kurşunla bitiyor ya. Tek bir kurşunla ölüyorsun. İster ilk başta vurdu kurşunu öldürdü seni isterse son anda vurdu öldürdü o öldürmüş olacak seni. Allah'ın dostları ne yapıyorlar? Son saniyeye kadar savaşı bırakmıyorlar. Çünkü melek ona Allah'tan kork, cennete git diyor. Şeytan da eee bak işine diyor. O e ee, yaparken burada e, ne yapıyorsun? Ya basiretinle Allah'tan yana tavır koyuyorsun ya gafletinle şeytanın tuzağına düşüyorsun. Bu Bel'am bin Bağura, kötü âlimin, Allah'ın velilik nimetine, küfrâni nimetle cevap veren nankörün karşılığıdır tarihimizde bizim. Bu şey değil, hikaye değil. Çünkü El-E'râf suresinin 170 176. ayeti. وَلَاكِنَّهُ Ama o, Bel'am, اَخْلَدَ اِلَا الْاَرْضِ Toprağa yapıştı kaldı. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ arzusuna uydu. Bu da gösteriyor ki arazi sorunu gibi maddi bir şey gibi bir takıntıdan gitti bu helak oldu. De bu biraz İsrailiyat bilgisi olduğu için çok fazla böyledir diyerek değil ama örnek vermek için Yuşa Aleyhisselam'a beddua etmesini istemiş karısı bundan. Bizim eve el koyuyor gibi bir şeyden dolayı. Bu da kadın ne yapıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Yok yok o hak etti bedduayı. Deyince yani bir peygambere karşı böyle elini kaldırma cüreti gösterdiği an gitmiş her şey. Çünkü büyük dağın karı da büyük oluyor. Fırtınası da büyük oluyor. Belki biz öyle bir şey yapsak helal olmayız bundan. Haddimiz de zaten çapulcu paspas gibi yaşıyoruz yeryüzünde. Ama senin seviyen Öyle elini kaldırdığın zaman meleklerin amin dediği bir seviye o ayetine, o min ayetine, bizim ayetlerimizden, mucizelerimizden ona verdik denen bir adam sen. sen yanlış yapamazsın, kıpırdayamazsın sen, yanlış nefes bile alamazsın. İşte gazali rahmetullahi aleyh o ma tesmehu kawlehu teala. Allah-u Teala'nın sözünü, sözünü duymuyor musun? Ama o topraktan tarafı seçti. Gökleri, arşığı Allah'ın şeriatını değil de toprağı seçti. Bu toprak nedir işte? Cumartesi pazarı AVM'de geçirmektir. Bir işin var mı orada yok. Nereye gidiyorsun? Herkesin birbirinin müstehcen tarafını yakalamak şehvetini gıdıklamak için gittiği bir yer değil mi orası? Aynı şey senin sokağındaki markette yok mu? Özellikle niye gidiyor? Haram mı AVM'ye gitmek? Değil. Değil haram ama bu ammadan sonra nokta nokta var. Haram değil ama harama öyle götürüyor iblis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, alel beyan emri olduğu halde, camiye gelmek neredeyse farz olduğu halde niye i̇mam Azam rahmetullahi aleyh ya o kadınlar gündüz namazlarına camiye gelmesinler dedi. Kaş yaparken göz çıkarmak tehlikesi olduğundan dolayı. Zaten kalp bu kadar bir şey arıyor. Sen bir, bir, bir namaza git. Namaz. Bir, bir, bir git. Şöyle bir camiye git. Camide bunun yani hadi AVM'de tehlike var. E cami la bu. Yok yok. Otur oturduğun yerde. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının evinin tam ortasında kıldığı namaz daha makbuldür buyuruyor sonra. Risk olmasın diye. Aslında cami mübarek. Cami Allah'ın kullarının rableriyle buluştukları yer amma tehlike tehlike var. Evet. Fe el meylu bir kayış kayma el kasvetu vel meylu demişti ya yukarıda. En düşüğü bir hafif zelle ile beraber bir katılık olur, bir meyil olur. Fe el meylu ve itba'u heva bi kalbihi kalbindeki arzulara uy bak o şeytanın hmm, bak şuna bir ya o kadar da değil ya kız zaten hep yukarıdan konuşuyor arzuları var ya o ne oldu sonunda fehame <gülüyor> delike bu onu sevk etti hamele sevk etti alezzen bil meşkum bir nefsihi o büyük, uğursuz belaya nefsini etti onun ama <gülüyor> tesma Kavluhu Teala Allah Teala'nın şu sözünü duymuyor musun? Venukallibu efidatem ve absarhum kema lam yu'minu bi awwal marratin ve nadarun fi duyanihim ya'mahun. Ela ayeti. Venukallibu efidatem ve kalplerini ve gözlerini çevirir dururuz. Kema lam hiç iman etmemiş hale gelirler. Ve ya'mahun. O azgınlıklarında batıp giderler sonra. Ne oluyor? Kalbi Allah sürekli test ediyor. Canlı mı? Canlı mı diye test ediyor. O testi nasıl yapıyor Allah? Şeytan sürekli orada telkinat veriyor. Arkadaşının gönlünü kırmadan. E bu arkadaş da yılların arkadaşısında. Bir bak bakalım ne diyor mesajına. Olmaz mı böyle bir terbiyesizlik diye mesaja cevap ver diyor. O cevapla sen bitiyorsun. O cevap aslında Allah Teala'nın küçük bir testiydi sana. Onun sinyalinden bile korkup korkmayacağını görmek murad etmişti Allahu Teala. Kemal mübünübiye valemar sanki hiç iman etmemiş hale geliyor bu sefer. Halbuki imanlıydı bu. Ve <gülüyor> ey adam ey insan. İşte bu anlamdan dolayı khafi ibadullahü teala el-havasu ala kulubih. Allah'ın has kulları. Ee ibadullahil havas. Allah'ın has kulları kim? Ebubekir işte. Radiyallahu anh. Ömer, Ali, Osman, Zeyd, Enes, Üsame, Ayşe, Nesibe, Ümmü Kulsum. Vallahi Allah onlara Allahın xas kulları, pürüzsüz kullar. Ala kalplerine çok dikkat ettiler. Vabekahu alayha kalplerinden dolayı ağladılar, gözler akıttılar. Allah kalplerini korusun diye. Vasarufu ve, ve bütün önem önemseyecekleri şeyleri kalplerine yönlendirdiler. Kaldı Allah fi vasfihim Allah Celle Celal'u onların vasfı yani tanıtımında buyuruyor ki yaxafun yuymen öyle bir günden endişelidir ki onlar tetqallubu fihi kulubu ve abasar kalpler o günden kalpler ve gözler o günden dolayı hareketlidirler hep hangi gün kıyamet günü. İşte şeytan seni bir yere, gıybete, kibre, harama, kumara, faize, dedikoduya, yalana, hırsızlığa, bir şeye sevk edeceği zaman يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ Gözlerin ve kalplerin yerinden oynayacağı günden korkacaksın. جَالَنَ Allahu وَيَّاكُمْ Beni de, yani bizi de, sizi de gazalimiz diyor şimdi. Ce'alen Allah, Allah yapsın demek. Ve iyyâkum sizi minel bil bil'ibar. İbretlerden ibret çıkaran kullarından etsin. El muhtemin ilgilenen bi mevâdi'i el-khatira. Halak, sıkıntılı e, ve tehlikeli konumlara dikkat eden kullarından etsin. El-muvaffaqîne li-ıslâhi kulûbihim bi hüsnün nazar iyi dikkat ederek güzel düşünerek kalplerini kalplerini ıslah etmiş başarılı kullarından etsin. İnnehu erhamur rahimin. Çünkü Allah erhamur rahimindir. Merhamet edenlerin en merhametlisidir." dedi vezalemiz rahmetullahi aleyh. Kalbin e, korunması konusuna devam edecek. Ama Bugün sanki 2000'li yıllardaki Müslümanların kalplerini uzay boşluğuna salmış rahatlığıyla yaşadıkları dünyayı tasvir etti Gazali. Rahmetullahi. Aleyh. Şüphesiz ben, siz, başka müminler hepimizin çıkaracağı paylar var. Eğer bir tanemiz... Ya bu kumarbazları yılbaşında piyango billeti alanları tarif etti. Onlar ne kötü adam diyorsa bitti. Yani onun konuşacak bir şeyi yok. Onları konuşmuyor. Bu öyle bir derdi olmayanların yarın o derde düşmeyeceği mantığı anlatıyor. Hastanede kalp ameliyatı olan doktorun önündeki hastaya burasını kes dik demiyor. Tereyağından başka yağ yeme, damarın tıkanır, kalp krizin geçir, geçirirsin diye sağlam hastaya öğüt veren doktor gibi konuşuyor. Çok yeme, miden şişmesin, kolesterolün olur der gibi diyor. Yani bu söz Allah'tan korkanlara söyleniyor. Bu Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara söylüyor. Bu tesettürlü kadına sakallı erkeğe söylüyor bunu. Çünkü asıl vezalinin hedefi bu insanlardır. Öbürlerini başka bir açıdan ele alacak. Yani onlar öbür tarafta zaten. Rabbim istifade etmek hazzı ile bizi nasipli kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecba'in velhamdülillahi rabbil alemin.